KUCOIN referans kodu nedir? 2024 yılı KUCOIN referans kodu, QBSTNY81 olarak belirlenmiştir. İsteğe bağlı referans kodu, KUCOIN borsasına yeni üye olan kişiler tarafından kullanıldığında %20 komisyon indirimi sağlayan özel bir kod sistemidir. Bu kod, yeni üye olan kişilere ve onların referans linki ile siteye giren kullanıcılara özel avantajlar ve indirimler sunar. Bu referans kodu sayesinde hem siz hem de referans linkinizi kullanan kişi avantajlı bir şekilde KuCoin borsasının hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. Referans kodu ile daha fazla kullanıcı siteye çekilerek, borsanın popülerliği arttırılır ve bu durumda borsa kullanıcıları için daha fazla avantaj sağlar. Referans kodu ile ilgili daha fazla bilgiye KuCoin'un resmi web sitesinden ya da sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Bu sayede siz de referans kodu kullanarak avantajlı bir şekilde kripto para alım satımı yapabilirsiniz. Kucoin referans kodu avantajları Kucoin referans kodu, Kucoin kripto para borsası üzerinden gerçekleştirilen işlemler için kullanılan özel bir kod sistemidir. Bu referans kodu sayesinde kullanıcılar, kripto para alım ve satım işlemlerinden bonus ve indirim avantajları elde edebilirler. KuCoin referans kodu avantajları arasında en dikkat çekici olanı, kullanıcıların yaptıkları işlemlerden %20'ye varan bonus kazanma fırsatıdır. Ayrıca, referans kodu kullanarak yeni kullanıcıları borsaya davet eden kişiler de ekstra bonuslar kazanabilirler. Bunun yanı sıra, KuCoin referans kodu ayrıcalıkları arasında özel indirimler, VIP avantajları ve promosyonlar yer almaktadır. Bu sayede kullanıcılar, borsada daha avantajlı işlemler gerçekleştirme fırsatı bulurlar.